Bismillah. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Rasulillah. Selamü aleyküm ve rahmetullah. <gülüyor> Sevgili arkadaşlar, nüzul sırasına göre tefsir dersimizin 122. dersini inşallah işleyeceğiz. Ee, nüzul sırasına göre 40. musaf tertibine göre 7. sure olan Araf suresinin 44. ayetinden itibaren Rabbimiz kaç ayet nasip ederse o kadar açıklamaya çalışacağız inşallah. Rabbimiz Kur'an'ı doğru anlamak, doğru bir şekilde, dost doğru bir şekilde hayatımıza tatbik etmek, doğru ve güzel bir usulle başkalarına Kur'an'ın yolunu anlatmaya çalışıp Kur'an'a yönlendirmek nasip eylesin inşallah. Kırt dördüncü ayet şöyle Estağuz billah ve nâdâ ashabul jenni ashaben nâr enkad vecednâ mâ ve'adena Rabbuna hakkâ fehel mâ vecedtüm fehel vecedtüm mâ ve'ade Rabbukum hakkâ Kalu nam fazla meazının, birine hom el lalet Allahı, al al zâlimin. mana vermeye çalışırsam, vana da ashabul cennet, cennet asabı nida etti, seslendi. Ashabın nari, c cehennem ashabına, ateş ashabına. Yani öyle iç içe olmuşlar ki ashab olmuşlar. Cennetle, cehennemle. Yoldaş, arkadaş olmuşlar. Ashab, sahip kelimesinden gelir. Arkadaş demektir. ve <gülüyor> vecedna ne dediler cennet ehli, cehennem ehline? ve vecedna ma ve adena Rabbuna Hakka Biz Rabbimizin bize vaat ettiklerini hak olarak bulduk gerçekleşti. Rabbimiz bize neler vaat ettiyse. Fehel vecettum siz de buldunuz mu? Ma ve ade rabbukum hakka. Size Rabbinizin vaat ettiklerini gerçekleştiğini gördünüz mü? Gerçekleştiğini yaşama olarak buldunuz mu? Kalu naam. Cehennemlikler dediler ki evet. فَذَّنَ <Fedlene> müezzinin Bir çağıran çağırdı. Bir müezzin ezan okudu. Tabi müezzin ezan okumak namazla alakalı olmayabilir. Burada olduğu gibi. Ezzene çağırdı demek. Müezzin çağıran. Tabi namaza çağırana da müezzin diyoruz. Namaz için çağrılmaya da ezan diyoruz. Ama çağrı demektir. Bir çağıran çağırdı. Seslenen seslendi. Kim olduğunu söylemiyor Cenab-ı Hak. beynehum aralarına girerek aralarında ne dedi? En lanetullahi alel alezzalimin. La, Allah'ın laneti Zalimler. zalimlerin üzerine olsun diye seslendi. Evet. Bu ayeti inşallah biraz daha açıklamaya gayret edelim. Daha önce cennet tabloları anlatıldı. Cennetliklerden ve cehennemliklerden bahsedildi. Daha da önce Adem aleyhisselam ve eşi Havva'nın cennette imtihanları söz konusu edildi. İblisle karşılıklı kıssaları nakledildi. Ve e, bu sure çoğunlukla Adem atamızın, Havva anamızın cennetteki hayatından başlayarak cennetlikleri, cehennemlikleri ve genel olarak, genel kabule göre cennet ve cehennem arasında kalan araftakileri özellikleriyle güzellikleriyle ve çektikleriyle bize nakleden bir sure. Evet. Araf suresi. Burada cennetliklerin cehennemliklerle konuşmasını Kur'an beyan ediyor. Cennetlikler, cennettekiler cehennemliklere sesleniyorlar. Tabi bu ayeti bundan yüz sene önce alimler nasıl izah ediyordu? Yani bir cennet dediğin bir kişinin cenneti bile bir dünya büyüklüğü, bir dünyadan daha büyük, iki dünya büyüklüğü en günahkar bir mümine verilecek cennetin büyüklüğünü biliyor musunuz? Cennete en son girecek bir mümine verilen cennetin büyüklüğünü diye soruyor Resul-i Ekrem. Allah ve Rasulü daha iyi bilir diye cevapladıklarından sonra. Peygamberimiz diyor, ki, sizin şu dünyanız var ya, yeryüzü, onun en az iki misli. Evet. Bir diğer rivayete göre de on misli. En günahkar mümine verilecek cennetin büyüklüğü. Hem öyle cennet ki, mala ayının raat, vela uzunun semiat, vela katara ala kalbi beşer. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir insan hayalinin hayal ederek edecek duruma gelemediği, hayal bile edemediği güzelliklerin bulunduğu bir cennet. Evet. Ve o cennetin hasretiyle yanıp tutuşması gereken insanlar, küçük, basit, cennet bile denilemeyecek oyuncaklarla oyalanıyoruz. Peki bu kadar büyük te sahip olan insanlar ve ayrı ayrı cennetlik insanlar nasıl olur da cehennemliklere seslerini işittirirler? Öyle ya dünya kadar cennetiniz dünyadan daha büyük bir cennetiniz var. Başkalarının da öyle büyük büyük cennetleri var. Ve cehennemliklere seslerini işittirecekler. Ve onları görecekler. Karşılıklı konuşma yapacaklar. Diyalogları olacak. Yüz sene önce e, alimler bu ayeti izah etmekte zorlanırlardı. Zorlanıyorlardı. Evet. Şimdi radyo var, televizyon var. Efendim neler var? Daha neler var veya neler olacak. Evet. Dolayısıyla günümüzün insanı bunu anlamakta çok zorlanmaz. Dünyada daha insanların bulun, bulduğu basit teknolojilerle dünyanın öbür ucundakine rahatlıkla seslenebiliyorsunuz. Ne dünyanın öbür ucusu, ucu? Efendim Mars'tan görüntüler geliyor. Ee, Ay'a çıkan insanın Ayak seslerini insan buradan işitiyor, insanlık için işte büyük adım filan diyebiliyorlar. Dolayısıyla bunu gören, bunu bilen günümüzün insanı ahiretteki teknolojiyi, Allah'ın yaptığı teknolojiyi anlamakta zorlanmak. nasıl görürler işte ekrandan görür düğmeyi basar görür efendim e, elini şıklatır e, görür yani gayb alemi Allah e, neleri nasıl var eder insana verdiği akılla insanın bile Allah'ın koyduğu kurallarla ilgili olarak e, sesleri işitmen işittirmede görüntüleri taklit ettirmede bu kadar imkanlar oluşturabiliyorsa cennetin nimetleri ve cennettekilerin cehennemliklere seslenmeleri herhalde çok rahat anlaşılır. Evet. Tabi gayb alemidir. Diyemeyiz ki televizyon gibi bir görüntü, yani sınırlamak veya böyle olacağını ifade etmek, kaybı taşlamak demektir. Yani anlama yönüyle bugünün insanı bu ayeti anlamakta zorlanmaz. Eski insana anlatamazdık belki. Evet. Yine bizim bazı anlamadığımız ayetlerdeki ifadeler mümkün ki yarının teknolojisi, yarının bilgisi sayesinde daha kolay anlaşılacaktır. Ama burada o teknolojiye sahip olmadan, onları tanımadan değil mi ki Allah söylüyor? Amenna ve saddakna. Nasıl nasıl? Bu olacaktır diyebilmek. Yani illa bir örnek, illa bir çağdaş bir e, benzer bir olay olmasını beklemeden Ebu Bekir radıyallahu anh gibi değil mi ki peygamber söylüyor? Doğrudur. Değil mi ki Allah söylüyor? Sadakallahul Azim. Azim olan Allah doğru söyledi, doğru söyler. Bu teslimiyet gerekiyor. Kör alası merak bazen iyi şeyleri merak ettiği gibi bazen dipsiz kuyunun dibini de merak eder. Meraklar ilmi artırdığı, ilmi teşvik ettiği gibi Ilgi olmazsa bilgi de olmaz. İlginin olması merakın olmasıyla alakalıdır. Ama bazen o merak insanı çok kötü yerlere de götürür. Bir adamın intihar mektubundan bahseder bir zaman bir gazete. İntihar mektubu. İntiharın nasıl olduğunu çok merak ediyor. Merak etmiş adam. Mektup yazmış. Evet. Şeytan merak ettirir bazen. İçkinin tadını merak ettirir. Bazı günahların tadını merak ettirir. Affedersiniz. Pisliğin tadını merak ettirirse pislik mi yiyeceğiz? Nasıl olursa olsun tadı mı diyeceğiz? İşte meraklarımızla da imtihan oluruz. Evet. Bazı şeyleri merak etmemeliyiz. Her şeyin hikmeti çok önemli değil demeliyiz. Her şeyin hikmetini kavrayabilir miyiz? Hikmet dediğin sonra sana göre bir hikmettir. Belki öyle değildir. Yani hikmetin ne olduğunu bilmeden de teslim olmak, Orucun faydaları, hikmetleri, yani o hikmetler olmasa veya bilmesek tutmayacak mıyız orucu? O hikmetlerinden, faydalarından dolayı mı tutuyoruz? Orucun hikmetini anlarsın da, akşam namazının üç rekat olduğunun hikmetini nereden anlayacaksın? Niye üç rekatta? Dört değil, iki değil. Evet. Her şeyin hikmetini kavrayamayız. Önemli olan teslimiyettir. İşte cennetlikler cehennemliklere böyle diyor. Nasıl diyor? Nasıl diyorsa diyor. Onu bugünün anlayışı ile daha kolay anlayabiliriz de aynıdır, böyledir demeye kalkmayız. Hani cinleri, melekleri bazıları elektrik devresi gibi düşünüyorlar veya mikroplar olarak cinleri tanımlıyorlar. Bunlar haddi aşmaktır. İlle mantıklı bir şeyle izah etmek. Evet. Yani kaldı ki mikrobu ne kadar tanıyorsun ki cini tanıyasın. Evet. Yani mikropluk yaparak böyle demeye kalkıyor insanlar. Yani teslimiyet gerekiyor. Cennetlikler cehennemliklere böyle sesleniyorlar. Dikkat çekecek bir ifade de vena da. Ne demek? Nida etti, çağırdı. Geçmiş zaman. Sanki oldu, bitti. İyi de cennet daha fiiliyatta mı? Cehennem henüz kazanları kaynadı mı? Ee, ne zaman olacak cennet, cehennem? Bütün insanlar öldükten sonra, kıyametten sonra. Allah için bir zaman yok. Olacak bu. Allah oldu diyor. Ve ne dediklerini söylüyor. Şöyle dediler, onlar da böyle cevap verdiler. Zaman bizim için söz konusudur. Allah için Ha geçmiş zaman, ha gelecek zaman, ha şimdiki zaman. O zaman üstüdür. Kaldı ki biz de çok kısa bir zaman sonra olacak şeyi olmuş gibi söyleriz. Birisi çağırır, gelsene buraya, geldim. Halbuki daha gelmedin, gelmeye adım atacaksın. Geldim yani hemen geliyorum anlamında. Allah da böyle diyecekler demiyor, böyle dedi diyor. Kesin. Filmin senaristi, yönetmeni, senin hiç bilmediğin bir film, filmin son sonunun nasıl biteceğini bilmez mi? Sana göre nasıl bitecek, gelecek zamanda? Ona göre şöyle dedi, şöyle bitti, yönetmen o. Senarist o. Öyle kurgulandı ve o biliyor. Sen daha filmi seyretmedin. Senin için hep meçhul. Ne diyorlar cennetlikler, cehennemliklere? Rabbimizin bize vaat ettikleri tümüyle gerçekleşti. Hak olarak bulduk onu. Allah bize ne vaat ettiyse hiçbir vaadinden döndüğüne rastlamadık. Zaten inandık ona, güvendik, tevekkül ettik ve ne vaat ettiyse hepsini bulduk. Siz yalanlıyordunuz, inanmıyordunuz, olur mu öyle şey diyordunuz? Şimdi ne oldu? Buldunuz mu Rabbinizin vaat ettiklerini? İnanmayanlara, yaşamayanlara Allah cehennem vaat ediyordu. Alay ediyordunuz belki, gülüyordunuz. Başkalarının günahlarını da boynunuzu almaya adaydınız. İnanmadığınız için, şimdi gördünüz mü, Allah'ın vaat ettiklerini bil fiil yaşıyor musunuz? Onlar hayır diyemeyecekler. Orada yalan söylemek de yok. Bir, orada defterler artık açılıyor tümüyle. Hatta derler ki, biraz latife olarak denir. Ahirette kimse, hiçbir kafir cehenneme girmeyecek. Biraz latife olarak derler. Ama doğru bir latife olarak. Hiçbir kafir cehenneme girmeyecek. Çünkü ahirette kafir olmayacak. Defterler açıldı, olay gözüktü. Gayb diye bir şey yok artık. Cennet var, cehennem var. İnanmıyorum der mi insan gözünle görüyorsun. Orada kafir yok ki. Kafir dünyada. Yani orada herkes inanıyor. İnanmak... Artık orada para etmiyor. Cennet etmiyor. Para etmemek cennet etmiyor orada. Çünkü inanç diye bir şey yok, gayb yok. İnanç gaybla alakalı olur. Yükminune bil gayb. Gözüyle görmediği şeye insan inanır veya inanmaz. Ben inanıyorum ki bu gözlüktür. Ya buna inanılmaz ki. Bu gözlük zaten. Ama bu gözlüğün gözlük olmadığına, işte şöyle yaptığına çok enteresan bir şey varsa insan ona inanır veya inanmaz. Evet. Orada işte herkes, her şey açıldı, ortaya döküldü. Ee, ve ister istemez itiraf edecekler. Evet. Dolayısıyla müminler, kafirlerin kendilerine dünyada alay ettiği gibi, onları küçük gördüğü gibi intikam alacaklar. Ya nasılmış? Gördünüz mü? Dün yalanlıyordun. Hadi bakayım. Yalanla bakayım. Allah bize vaat etti. Elhamdülillah yaşıyoruz. Size de bunları vaat etmişti. Size hatırlatıyorduk, söylüyorduk. İnanmıyordunuz. Gördünüz mü? Yani dünyadaki yapılanlar orada tersine dönecek. Dünyada küçük görülenler orada dev gibi gözlerinde büyüyecek. Küçük görenler tarafından. Yani saf değişecek. Evet. Dünyada Aziz gibi olanlar zelilli yaşayacaklar orada. Müminler de keyif alacak kendileriyle alay edenlerle. Evet. Yani sen Bilal'ın neşesine bak. Efendim Ammar'ın, Yasir'in neşesine bak. Kendisine zulmeden e, o efendilik taslayanlara nasıl gırgır gır geçecekler? haklarını alacaklar aslında. Ama o dehşetli bir zaman. Dünyadaki sıkıntılar ne ki? Unutur gidersin. Alay edildi, hakaret edildi, sineye çekersin. Ama oradaki öyle değil tabi. Azaba azap katmış olacak. Evet. Bu tür konuşmalar esnasında bir seslenen kimse, bir dellal, bir çağırıcı efendim eskiden tellallar vardı. Ee, hoparlörlerin olmadığı bir zamanda işte sokak sokak gezerdi, mahalleden işte falan öldü diye onun ilanını yapardı. Veya ne bileyim duyurulması gereken bir şeyi duyduk duymadık demeyin falan diye böyle ilanlar yapardı. O Tellallar gibi, dellal aslında da Türkçe'de tellal derlerdi. Onlar gibi bir seslenen birisi. Alimler yorum yaparlar. Tabi aslında bunlar bu söyleyeceklerim yorum değildir. Gaybe taş atmaktır. Delil olmadan görüş bildirmektir. Cehennem meleği, baş meleği maliktir der kimi. Kimi başka bir melek der, kimi peygamber der. Kimi Allah böyle der diye ifade eder. Yani böyle söylenmedik söz kalmaz. Yani herkes farklı bir şey. Biz bir şey demeyiz buralarda. Kayıptır. Allah söylemiyor, peygamber açıklamıyor. Nereden bileyim ben kimin sesleneceğini? Hangi görüşü doğru göreceğim? Yani kura çeker gibi bunun dediği doğru. Nereden bileyim doğru olduğunu? Evet. Yani fikir yürütülecek bir alan değil. Gayb konuları ihtiyatlı olmamız. Hakkında konuşurken delilsiz konuşmamamız gereken alanlardır. Evet. Bir seslenen kim olursa kimse o diyecek ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Lanet rahmetten uzak olmak demek. Allah'ın hiçbir yardımının bulunmaması demek. Allah rahmet etmezse, Allah yardım etmezse ne cennet olur, ne en küçük bir ahirette olumlu bir durum olur. İşte Allah'ın laneti Rabbimizin rahmetinden tümüyle mahrum olması demektir. Evet. Kimlerin üzerine olsun Allah'ın laneti? Zalimlerin üzerine. Evet. Ne zaman nerede zalimlik yapmış? Ahirette mi? Dünyada tabii. Ya zalimlik o kadar kibar cici gösterildi, gösteriliyor ki Efendim Maide suresi 44 45 47 falan diyorsunuz. Yok canım onlar kafir değil. Zalim onlar, fasık. Bizden yani. Çok cici insanlar. Zalim onlar. Sanki zalimlik böyle peygamberi bir özellikmiş. Nebevi bir hassasiyetmiş. Güzel bir kavrammış. Kur'an-ı Kerim zalimi bir iki istisna dışında kafirlerin temel özelliği olarak hem de hani göm gök yavur deriz ya halk arasında göm gök yavurlar için söyler katmerli kafirler için söyler. Vela udvane illa ala zalimin düşmanlık sadece zalimlere karşıdır. İnna Allah'e lahyet dilkav mez zalimin Allah zalimler topluluğuna hidayet eriştirmez. Ve bize der ki, Vela تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ <النَّار> Zalimlere azıcık da olsa meyletmeyin. Kalbinizin, gönlünüzün sevgisinin birazı o kadar da olsa meyletmeyin. Sonra böyle yapmazsanız, zalimlere meylederseniz Fetemesekumunnar. Ateş cehennem size dokunur. Dokunur böyle hafif dokunuverir. Ya cehennemin dokunması Allah onu siz zalimlerle nasıl azıcık meyle diyorsanız cehennemin dokunmasının nasıl olduğunu bir görürsünüz diyor. Zalimlere demiyor. Zalimlere azıcık da olsa meyleden insanlara diyor. Ondan sonra bunlar kafir değil de zalim, fasık. Öp de başına koy, zalim, fasıksa. Evet. Onlar sadece kafir değil, kendi halinde kafir vardır. Eh, günahı kadar cehennemin uygun yerinde azap görür. Zalim ve fasık kafirler vardır ki, işte onlar esas tağutlar ve tağutları destekleyenler olabilir. Yani Kur'an üç ayette hem kafir diyor, hem zalim diyor, hem fasık diyor. Seç, beyan, al demiyor içlerinden birini. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimdir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen fasıktır. Üç tane ağır hüküm ifadesi de bulunuyor. Bizim insanımızda, yok zalim, ya güzel bir şey bu, filan demeye kalkıyor. Allah zulme ve zalimlere Kur'an nasıl karşı çıkılmasını istiyorsa öyle karşı çıkanlardan eylesin. Bizi zalimlerden eylemesin inşallah. Evet. Onlara bakın zalimlere ne var? Allah'ın laneti var. O zalimler niye laneti hak ediyorlar? Niye hak ediyorlar? Ondan sonraki ayete bakıyoruz. 45. ayet. Elledine yasutdu ne ansibillilah. Zalim, başkasına haksızlık yapan demek. Elledine yasutdu ne ansibillilah. Onlar Allah'ın yolundan insanları engellerler. Ona mani olurlar. Allah yolunda gitmesin insanlar. Bununla uğraşırlar. Ve neha ıvaca ve o yolu eğri büğrü yapmaya kalkarlar. O yolu eğriltirler, o yolu dejenere ederler bugünkü tabirle, tahrif ederler. O yolu saptırırlar Allah'ın yolunu. Vahum bil ahireti onlar ahirete de inanmazlar inkar ederler. Elledine yasuttuğunu ansebilillah zalimlerin özelliğini anlatıyor Cenab-ı Onlar insanların hak yolda sırat müstakimde cennete doğru gitmesin giden yolda engel olurlar. Gelin bugünkü düzeni, bugünkü cahiliye yapısını, bugünkü tauhidi yönetimi bu ayetle bir değerlendirelim. İnsanların dosdoğru yoluna engel oluyorlar mı, olmuyorlar mı? Evet. Ya arkadaşım, daha önce de söylediğim gibi Müslümanca günaha girmeden sokağa çıkma hakkımız bile yok. Öyle mi? Değil mi? Hadi televizyon seyretmeyelim, onun hakkımız olmasın. Hadi plajlara gitmeyelim, o hakkımız olmasın. Yani deniz kenarında yürümeye, ne deniz kenarı? Çarşıya çıkmaya, baharda, yazda, herhangi bir yerde yürümeye, pazarda gezmeye, veya e, ne bileyim e, Müslümanca bir iş yapmaya ticaret yapın. Müslümanca helal yoluyla bir ticaret yapmaya giden yol tümüyle tıkanmış. Faiz vermeden, faizle ilişki olmadan esnaflık yapsın bir kimse. Veya işçilik yapsın. Dün beş kişiydi yeni kanun çıkarttılar. Bir kişi de olsa patron Elden maaşını veremez işçisinin. Bankaya verecek, banka da işçiye verecek. İlla helal para haramlaşacak. Adam alının terini alırken onun karşılığını illa bankayla alacak. İşçi veya patron değilsen sanki faizden kurtuldun mu? Bakkaldan ekmek alıyorsan işin içinde faiz de var. katma değer de var. Daha neler var? Allah'ın yolundan engellerler. Camiler açık derdi. Teneke el mi, demir el mi neydi o? Evet. Camiler açık da camiye giden yollar tıkalı bir camiyi de devlet dairesi yaptınız. Yani Allah'ın adının, Allah'ın dininin, şeriatının camide bile anlatılmasının yasak olduğu bir durum. Veya <gülüyor> bu neha ivaca gelde camiden bahsederken ayetin devamını onunla ilişkilendirme. Yolu eğriltirler. dini eğri büğrü hale getirerek. Ancak müsaade ederler. Tecah standartlarıyla din gündeme gelir. Atatürk ilkelerine ters bir din camilerden de gündeme getirilmez. Din dersi kitaplarının içine de girmez. Daha önce öyleydi, şimdi nasıl bilmiyorum. Din kültürü ahlak bilgisi kitaplarının daha kapağında kocaman bir Atatürk resmi olurdu. Nasıl bir din öğrenin, bilin diye. Matematik kitabında olmaz. Ne işi var matematik kitabında Atatürk'ün diyeceksiniz. Doğal, ya onun da kapağını açtığınızda yine kocaman bir fotoğraf. Sırıtır diyeceğim, hiç sırıtan resmi de yok. Suratı asık, huzursuz, mutsuz bir adam, besbelli. Evet. Hiç güler yüzlü, tebessümlü bir put olur mu diyeceksiniz. Böyle bir resim gördünüz mü? Bilmiyorum. Onu fotomontaj yapmışlardır. Ya da parayı görünce pişmiş kelle gibi. Evet. Nerede? O da dikkat parayı gördüğü için diyorsun. <gülüyor> Peki. Evet, biri gıdıklamıştır yoksa gülmez adam. Daha dünyası bile öyle karamsar, betbin bir şekilde. Her neyse yarın sorarsınız. Hey! Allah sana neler vaat ettiğiydi gördün mü? di ona Evet. Allah'ın dinini ne yaparlar? Eğri büğrü yaparlar. Dost doğru olan sırat-ı müstakimi böyle zikzaklı bir hale getirirler. İşte buna taviz mi dersiniz, tahrif mi dersiniz? Hurafelerle bidatlarla karma karışık hale getirmek mi dersiniz? Demokratik İslam mı dersiniz, efendim e, muhafazakarlık, sağcılık mı dersiniz? Hepsini birden mi dersiniz? Eğri büğrü yapmak, Allah'ın dost doğru yolunu. Evet, dine müsaade ama kendi istedikleri bir dine müsaade ılımlılaştırılan bir dine müsaade. Evet. Beşeri boya. Lasız bir din. La ilahesi olmayan bir Allah kabulü. Kimseyi rahatsız etmeyen. Hiçbir ilahın reddedilmediği. Her şeye evet denen bir din. İsyanı olmayan. Evet. Batı'nın da Amerika'nın da rahatsız olacağı unsurları içinden alınmış bir din. Allah'ın razı olması önemli değil. Atatürk'ün yattığı yerden razı olacağı bir din. Evet. Eğrilip bürütülmüş bir din. Allah'ın dinini bu, bu hale getiriyor insan. Babanın malı mı senin o? Eyyid Kutup bunu ve bundan sonraki ifadeyi şöyle açıklıyor. Doğruluğun tek bir şekli vardır. Allah'ın belirliği yolda onun hayat sistemine uyarak onun şeriatini uygulamak. Bunun dışındaki her şey eğridir. Eğriliği istemektir. Bu istek وَهُمْ بِالْاٰهِرَةِ كَافِرُونَ Onlar ahireti de inkar ederler. Şehit Kutup diyor ki, işte bu istek, şeriatın dışındaki istek, ahireti inkar etmekle aynı düzeydedir. Çünkü insanları Allah'ın yolundan alıkoyan, onun hayat sisteminden ve şeriatinden sapan biri, ahirete inanmıyor demektir. İnanıyorum demek bir şeyi ifade etmiyor. Ben de Müslümanım elhamdülillah diyen cennetlik olmuyor. Bu bir iddiadır. Gerçekten iman ediyor mu? Ahirete iman eden bu kadar insanların vebalini yüklenebilir mi? Bir kişi kendi günahını vebalini yüklenmekte eğer Allah'a ahirete iman ediyorsa bir düşünür. Hata yapar her insan. Biz de yaparız. Takva sahibi bir mümin de yapar. Ama hata olarak yapar günah çepeçevre kuşatmış ise insanı, Kur'an'ın ifadesiyle bu cehennemliktir. Allah'a isyan ediyorsa, devamlı isyanı bir içselleştirmişse, bu insan cehennemliktir. Bundan da öte, başkalarını isyana zorluyor, yönlendiriyor, mecbur ediyorsa, böyle bir düzenin düzen başıysa işte Allah bunlara tavut diyor. Yolları saptıran efendim insanları yoldan çıkaran. Şeytanın görevi neydi? İnsanı sırat-ı müstakimden çıkartmaya çalışmak. Zaten tavut deyince bir anlamı da şeytan efendim cinlerden olan şeytan diğer anlamı da insanlardan olan şeytan demek değil Allah'ın yoluna engel oluyorlar veya o yolu eğriltiyorlar hadi bazılarına tamam yöneticiler vesaire koltuk var saraylar var köşkler var paralar var pullar var makam var bir şeyler var. Değer mi cenneti satmaya, değişmeye ayrı? Bizim hoca efendilere büyük büyük derneklere, teşkilatlara milletin abi hoca lider diye baktıklarına ne diyeceğiz? Dünyalık pek bir şey aldıklarını da zannetmiyorum. Veya onlar dünya ile ahiretin ne demek olduğunu çok daha iyi bilen insanlar. İnsan ahireti küçük bedel karşısında bu kadar ucuza satar mı? İşte bu satma ahirete inanmamak olarak değerlendirilmiş. Önemsemiyor ahireti. Bu toplum ne kadar ahireti önemsiyor? Sokakta, çarşıda şu anda gezen, tozan insanlar arabalarıyla vesairesiyle yani nereye, hakka mı doğru mu gidiyor, hayır için mi koşturuyorlar? Gündüz çarşılarda gezen, tozanlar kaçta kaçı ahiret inancı içerisinde hesabı düşünüyor, kitabı düşünüyor, ahireti düşünüyor. Ona hazırlık yapıyor. Bırak onu namaz kılanların kaçta kaçı yapıyor bunu diyeceğiz. Evet. ve beynehuma hicab cennetle cehennem arasında bir hicab var cennetliklerle cehennemlikler arasında bir örtü var bu örtüyü hicabı Kur'an'ın başka ayetinde sur olarak ifade edildiğini görüyoruz. Sur'un bir tarafı diyor rahmet, diğer tarafı azap. Sur bir duvar. Cennetliklerle cehennemlikler. Tabii bu duvar nedendir, nasıldır, ne, ne ne ne tür madenden veya cisimden yapılmıştır? İşlevi nedir? Onlar bizim için gayiptir. İnşallah o surun rahmet tarafını görürüz. Evet. Bir tarafı rahmet, bir tarafı azap olan bir duvar, bir sur. Burada da örtü olarak, perde olarak vurgulanmış. Zaten duvarda bir perdedir. Yani değişen bir şey yok, izah sadece. Evet. Aralarında böyle bir engel var Dolayısıyla oradan oraya bir geçiş yok. Çinsettine filan benzetmeyelim. Yani böyle bir sur var, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ve al arafi ricalun yarifuna küllen bi simaun. Ve araf'ın üzerinde bazı adamlar vardır ki simalarından onları tanırlar cennetlikleri, cehennemlikleri simalarından tanırlar. Araf'ta bazı adamlar var. Araf, Hristiyan kültüründe de olan e, bir ifade. Zannediyorum o kültürden e, İsrailiyat dediğimiz rivayet yığınlarıyla geçtiği şekilde cennetle cehennem arasında ne cennete giden, ne cehenneme giden, arada kalmış insanlar anlamında onlardan ödünç alınarak bu şekilde girmiş. Yani cennetlik veya cehennemlikleri kesinleşmemiş, arada kalmış insanlar. Hristiyanlar böyle kabul ediyor, bize de rivayetler ile tefsirlere bu şekilde girmiş. Ben bunun doğru olmama ihtimalinin büyük olduğunu düşünüyorum. Neyin Arafa bu anlam vermenin Araf Kur'an-ı Kerim'de hep olumlu özelliklerle anlatılır. Bilinen şey yüksek tepe demektir. Söz gelimi aslanın şey atın yelesine horozun en uçtaki yüksek İbik mi derler ona? İbine Urf denir. Yani bu kelimenin kökü ile alakalı. Evet. Ee, o yüzden e, yüksek bir yer yani cennete girip girmeyeceği belli olmayan değil, cenneti daha yüksekten gören, e, cenneti cennete girece, girmek için sıra beklemeyen e, insanlar, üst düzeydeki insanlar e, olarak değerlendirmek çok daha Kur'an'ın bu ayetlerine uygun bir anlamdır. Evet. Yani peygamberlerin veya seçkin insanların bulunduğu bir yer nereden çıkartıyoruz? Cennetlikleri, cehennemlikleri simalarından tanıyorlar. Daha cennete girmeden insanlar. Yani Allah'ın nuruyla bakabiliyorlar. Yüksek bir yerdeler. Ve cennetliklere selam veriyorlar. Ve cennete sonradan gireceklerini kesin olarak ifade ediyor ayet. Yani arada kalmış bir insan olmaz. Yani hadis rivayetinde sevap ölçüsüyle tartısıyla günah tartısı eşit olanlar denilmiş. Ayetlerde hep ne var? Artısı hafif olanlar, artısı şey terazisi e, vezni ağır olanlar hafif olanlar ifade edilir. Evet. Yani her neyse biz yüzde yüz şudur deme hakkına da sahip değiliz. Efendim ahrafın ne olduğu. Kur'an bazı konularda bizim bizim e, içini nasıl dolduracağımızı test eder, sınava tabi tutar. Buralarda ya Kur'an'a uygun bir anlam vereceğiz, lügat anlamlarının dışına çıkmayacağız, bir engel yoksa veya Allah'a bırakacağız. Çok kesin ve delilsiz konuşmayacağız. Kıssalar hep imtihana tabi tutulduğumuz alanlardır mesela. Çok da insan merak eder. Yani ne, niye merak edeceksiniz? Başka merak edilecek konu mu yok? asap hiç merak etmemişti mesela. Adem Aleyhisselam'ın yediği ağacın meyvesi neydi, ağaç neydi? Bilsen ne olacak, bilmesen ne olacak? Önemli olan burada bir yasağın çiğnenmesi. Yani ağacın adı A ise meyvenin adı B ise ne öğrenmiş olacağız? Hiç. Merak. O merakın gitse ondan sonrası devam eder yine. İnsanın merakı mı biter? Efendim melekler nereden biliyordu? Adem'in veya Adem oğlunun yeryüzünde fesat çıkaracağını kan dökeceğini. Yani ben nereden bileyim? Meleklerin nereden bildiğini? Efendim daha önce Ademler vardı vesaire cevap vermek için bir sürü gerekçeler bul. Yani hemen her kıssada vardır. Yusuf Aleyhisselam yönetici miydi? Yardımcı mıydı? Ya Kur'an bütünlüğünde ele al. Yani bir peygamber Davut'un emrine giren Davut'un yardımcısı, destekleyicisi olur mu? Davut'a karşı insanlara ona ondan ictinaab edin demesi mecbur olan bir peygamber kendisi Davut'un yardımcısı olacak. İşte nasıl mana vereceğiz? Daha doğrusu Kur'an anlatmaz. Yusuf Aleyhisselam'ı anlatırken Yöneticiden bahsetmez başka. Sen dolduracaksın içini. Musa Aleyhisselam'ın ıı, akıl hocası kimdi? O peygamber miydi? Melek? Yok yok evliyaydı. Evliya da peygamberden daha büyük. Öyle mi diyeceksin tasavvufçular gibi? Allah imtihan ediyor. Yani bir veli nebiden büyüktür mü diyeceksin küstahlık yaparak? Öyleyse benim şeyhim senin peygamberini döver mi diyeceksin? Yoksa bir peygambere akıl veren bir başka peygamberdir mi diyeceksin? İmtihan olur insanlar. Kur'an böyle imtihanlar yapar. Haddimizi bileceğiz bu konularda ve Kur'an'ın bütünlüğüne ters bir mana vermeyeceğiz. Lügat anlamlarını da öne çıkartacağız. Rivayetler, o rivayetlerin sahihliği hiç söz konusu değil zaten. Hep insanların merakına cevap vermek için İsrailiyat imdada yetişmiş. Yani Araf'ın Kur'an'da anlatılan şekliyle ve kelime anlamı itibarıyla cennetle cehennem arasında sıkışmış kalmış ne cennetlik ne cehennemlik oldukları belli olmayan aradakiler anlamında değil de daha yüksek cennetliklerin içerisinde daha yüksek mertebedeki insanların geçici olarak konakladıkları bir yer olsa gerektir demeye çalışıyoruz. Şeyde bazı Fahrettin Razi gibi bazı müfessirler böyle derler. Ama genel kabul işte biraz da Hristiyan kültürünün etkisiyle aradakiler anlamına gelmiş. Kimdi o Araf diye bir tiyatro eseri yazan şair Batılı şair? Dante miydi? Dante idi herhalde. Evet. Evet geçtik Allah bilir deriz ama öyle olduğunu tahmin ederiz ve alel arafi cahlin arafta bazı adamlar vardır ki yarifuna küllen tümünün tümünü bilir hem cennetlikleri hem cehennemlikleri bir simahum simalarından Daha cennete kendilerinin bile gidemediği Arada kalmış insan cennetlikleri nerede? Nasıl bilsin? Ve onlarla mı uğraşır? Kendi derdiyle mi uğraşır? Vena nâ dev ashabel cenneti Ve bu araftakiler cennet ashabına seslenirler. En selamun aleyküm Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun diye seslenirler ha va yatma oğun onlar henüz cennete girmemişlerdir ama kalpleri mutma indir Ümitlidirler cennete girecekleriyle alakalı Araftakiler. Evet kayb ile alakalı bilgileri aynen Allah'ın dediği gibi kabul edip o şekilde iman etmek gerekir. Cennetliklere selam veren insanlar henüz cennete girmedikleri halde cennetlikleri tanıyıp selam veren insanlar herhalde üst düzeyde insanlardır. Evet. وَإِذَا سُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ Onların gözleri çevrildiği zaman وَإِذَا سُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ Kendileri bakmıyorlar ama gözleri bir başka güç tarafından veya nasıl olduğunu bilmediğimiz şekilde gözleri döndürüldüğü zaman nereye tilka e ashabinler cehennemlikler tarafına çevrildikleri zaman arafdakiler kavu derler ki Rabbana la tecalna mal zalimiin ya Rabbi bizi zalimlerle beraber eyleme. Onlarla birlikte bizi haşr eyleme. Onların kaldığı yerde onlarla birlikte bizi bırakma. Yani cehennemlik eyleme. Zalimlerle beraber kılma bizi derler. Evet. Bakın hep zalim kelimesi kullanılıyor. Arkadaşlar, zalim nedir? Daha önce de tanımladım üç beş kez hatırlarsanız zalimi tanımak için adili tanımak daha doğrusu zulmü tanımak için adaleti tanımak gerekiyor adalet tabi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmektir de kelime anlamı hatırlayan var mı? hak edene hak ettiğini hak ettiği ölçüde vermek. Hak edene hak ettiğini hak ettiği ölçüde vermek adalettir. Hak edene hak ettiğini hak ettiği ölçüde vermemek zulümdür, zalimliktir. Peki hak edenin hak ettiğini ne kadar, neyi hak ettiğini nereden bileceğiz? Hak olan hak olan kitaptan Hak olan Allah'tan bileceğiz. Allah kime ne hak verdiyse, onun hakkı o kadardır diyeceğiz. Evet. Zulüm hak edene hak ettiğini hak ettiği ölçüde vermemek. Bugünkü düzen adalet düzeni olabilir mi? Kim memnun ki? Herkes şikayet ediyor, hak ettiğini alamadığını düşünüyor. He, hele Allah'ın hak olarak sunduğu esas hususlar. Müslümanca yaşama hakkınız her şeyden daha önemli. Bu hakkınız gasp ediliyor. Edilmiyor mu? Müslümanca yaşayabiliyor muyuz? Müslümanca yaşamak ne demek? Allah'ın dininin önünde hiç engel olmadan haramların önünde hep engeller konulması. Yani fıtrata göre, Allah'ın istediği şeriata göre yaşamak. Bunun önünün açılması küfre, zulme, şirke, fıska giden yolun kapanması. Evet. Evet. Yukarıda geçen bir ayeti tekrar aklıma getirdim. Şimdi onunla da ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Siz deniliyor diyeceğiz inşallah cehennemliklere. Allah'ın vaad ettiklerini hak olarak buldunuz mu? Biz bulduk. Allah neyi şey vaat etmişti? Vaad ettiklerini hak olarak buldunuz mu? Bunları ahirette söylemek belki hoşumuza gittiği için söyleyeceğiz. Ama esas faydası dünyada bunları söylersek faydası olacak. Arkadaş bak şöyle şöyle yaparsan Allah sana bunları vaat eder. Yok öteki türlü bunları bunları yaparsan Allah cehennemi vaat ediyor demek. Bunları açıkça anlatabilmek. Söz gelimi bir kimse, bir delikanlı evlenmek istiyor bir kızla. Sen de o kızın problemlerini biliyorsun. Ne yapman lazım? O adamı çok seviyorsan delikanlıyı ya bak bu kızın bu, bu türlü durumları var, şusu var, busu var. Evlenirsen bak Hayat boyu çekersin. Veya yarın boşanmaya kalkarsın. Bu sana yaramaz. Diyelim mi demeyelim mi? Peki üstü kapalı bir iki ya boş versen başka kız bulamadın mı? Falan. E anlamayacak. Böyle dersen mümkün ki aşk gözü kör ediyormuş nasıl ediyorsa. Efendim sen öyle desen de daha ayrıntılı anlatmadığın müddetçe mümkün ki takılıp kalacak. Ne yapmak gerekiyor? Eğer o insanı gerçekten seviyorsak herhalde arkadaş bununla evlenme. Bu sana yaramaz. Senin felaketin olur. Dilimizin döndüğü kadar bildiğimiz hakikatleri anlatmaya çalışırız. Öyle değil mi? Sonra yine tercih ona aittir. Herkesin mutsuz olma hakkı da var. Hakkı demeyelim, böyle bir özgürlüğü de var. Böyle bir iradesini yanlış yere kullanma durumu da var. Cehenneme gitme özgürlüğü de var insanlar. Engelleyemezsiniz ama yapmayın arkadaşım dersiniz. Yazıktır. Anlatırsın öyle yuvarlak bir iki ifadeyle olmaz. Yani bak bu yolun sonu cehennem. Dönüş yok. Felaket. Dilin döndüğü kadar anlatırsın. Yani Rabbimizin iki vaadi var. Biri cennet vaadi, birisi de cehennem. Ve'idi deriz cehennem için, olumsuz şeyler için. Allah vaadinden dönmez. Yarın bak Allah nasıl vaadini nasıl gerçekleştirdi diyeceğiz ama o, o zaman ona bir faydası olmayacak. Yani ne yapmamız lazım? İnsanlara hakkı hak olarak, batılı batıl olarak anlatmak ve bir şairin dediği gibi haykırsam kollarımı makas gibi açarak diyor ya, kollarımızı makas gibi açıp Arkadaşlar bu cadde çıkmaz sokak. Bunun sonu uçurum. Bu kadar hızla gidiyorsunuz ama gittiğiniz yol uçuruma çıkacak. Bu yolun dönüşü yok. Demek zorundayız. Ne kadar nasıl diyoruz bilmem. İnsanlar artık Allah'a davet etmekten cennete davet etmekten vazgeçtiler. Modaydı sanki onun modası geçti. Yani oy vermeyin de koy verin mi diyeceğiz tutun da böyle çok hikmetli efendim çok vecizane sözler peşindeler insanlar. Demokrasinin cazibesine kapılmışlar. Gidiyorlar bir tarafa. Artık ayetler de düzenin gayri İslami unsurların çarpıtılmış, eğriltilmiş muharef bir dinin koltuk değneği olmuş maalesef. O yüzden dini saptırmak gibi bir vebale aman ha insanların bu kadar insanların günahını almak onların vebalini üstlenmek gibi bir riske hiçbir zaman boyun eğemeyiz. Böyle riski de seve seve almaya kalkanlar var. Şeytan nasıl insanı ifsad ediyor bu kadar dersiniz. Veya şeytanın bile aklına gelmeyecek şeyler. Efendim biz kendi yolumuza hizmet etmek için cehenneme gitmeye bile hazırız. Bak sen ne kahramanlar var. Promete'yi de geçtiler bunlar. Evet. evet, Öyle diyor. Cehenneme bile gideriz diyor. Yeter ki şöyle şöyle yapalım. Ya utanmadan Ebu Bekir de öyle demiş güya. Vücudumu büyüttün de büyütte cehennemde başkaları yanmasın. Evet. Allah Resulüne bir sürü uydurma sözler isnat edenler Ebu Bekir'e niye isnat etmesin? Neydi? Yine zalimler karşımıza çıktı. Bunlar zulmeden insanlar. İnsan haklarını gasp edenler. İnsan haklarının en önemlisi Allah'a kulluk yapma hakkıdır. Bu hak yoksa, diğerleri olsa da hiç önemli değil. Yaratılış gayemize uygun yaşama hakkımız. Müslümanca yaşama. Bu hak zalimler tarafından tabii ki gasp ediliyor. Ve onlar dünyada beraber olmadıkları gibi ahirette de aman ya Rabbi bu zalimlerle beraber bizi eyle Kişi sevdiğiyle beraber. Dünyada zalimleri sevenler, onları koruyanlar, onlara destek olanlar, onlara yardımcı olanlar ahirette de beraber olacaklar. Kişi sevdiğiyle beraber. Evet. da asabul Araffi ricaen Yariffunhumhum bu Araf asabı olan adamlar e, simalarıyla tanıdıklarını çağırdı kaluma ına anküm Cem okum Ba Küümek bir on Evet topladıklarınızın ve kibirlenmenizin size bir faydası oldu mu olmadı diyecekler. Aha ila illazine aksamtum la yenaluhumullahu bi rahmeh udhulul cenneh la khawfun aleikum ve la entum tahzanun. Evet. Bunlar mıydı kendilerini Allah'ın rahmetine eriştiremeyeceğine yemin ettiğiniz kimseler? Girin cennete sizin için hiçbir korku yoktur, siz üzülecek de değilsiniz. Evet, Arap halkı cehennemliklere derler ki bu sefer topladıklarınızın ve kibirlenmenizin size bir faydası olmadı. Topladıkları ne olabilir? Dünyada topladıkları mal, para ve benzeri şeyler. Evet. Onların size hiçbir faydası olmadı. Bak, o mallar sizi kurtarmadı. Sonra istikbar etmişlerdi dünyada. Ve mâ küntüm tes Büyüklük taslamışlardı. Mesela Velid bin Mu'ira diyordu ki yani şu köle Bilal cennete gidecek ben cehenneme olur mu? Ben dururken onun cennet nesine? şeyin zavallının teki benim hizmetçim kölem. Yani tabii ki ben varken ona cennet düşmez. Biz varız. O ne ki ayak takımı cennete gidecekmiş de bende cehenneme gidecekmiş. Olur mu böyle şey diyordu? Yani büyüklük taslamak ve köleleştirdikleri insanları dünyada bir hak vermedikleri gibi ahirette de onlara bir hak verilmeyeceğini, büyüklük taslamaklarının neticesi olarak dünyada kapıların kendilerine açıldığı gibi ahirette de kapıların kendilerine açılacağını vehmediyorlar. Biz işimizi görürüz. Biz her yerde başarırız diyorlar. Şefaat yoluyla olacak, torpil yoluyla olacak. Zaten kendileri büyük adam. Yani büyük adamlar cennete girer. Ve benzeri kuruntular. İşte bunlara Cevap mahiyetinde Araf eh, ashabı simalarından tanıdıkları cehennemliklere size biriktirdikleriniz hiçbir fayda vermedi. Efendim topladıklarınız ve kibirlenmeleriniz, istikbarlarınız, müstekbirlikleriniz işte gördünüz ne haliniz var dediler aha ulâ illazîne aqsamtum ne diyordu. Bunlar mıydı kendilerini Allah'ın rahmetine eriştirmeyeceğine dair yemin ettikleriniz. Yani bilallara, garip müstazaflara Allah'ın rahmeti gelmez diye yemin ediyorlardı. Evet. İşte o işte kendileri hor görülen, garip görülen müstezaflara denilecek ki, girin cennete, sizin için hiçbir korku ve üzüntü yok. Evet. Dünyada korkutulan veya mahzun bırakılan insanlar ahirette korkusuz yaşayacaklar. Ya da dünyada da Allah'tan başkasından korkmayan ve e, dünyevi şeylerle değil, Allah'ın vaad ettikleriyle sevinen insanlara ahirette de hüzün olmayacak. Evet. Ve son bir ayet daha okuyalım. 50. ayeti. Vaktimiz hayli geçiyor. وَنَادَى أَسْحَابُ النَّارِ أَسْحَابَ الْجَنَّةِ Bu sefer de e, cehennem asabı cennet asabına bir seslenişte bulunuyor. Nida ediyorlar. En efidu aleyna minel ma' Bize biraz su verin. Sudan bizi de yararlandırın diye. Ev min ma razaka kumullah. Su verin veya Allah'ın size verdiği şu sayısız rızıklardan biraz da bize bir ne olursunuz? Azıcık bir şey. Kimler? Cehennemlikler. Dün kendilerine yalvarılan, e, kendilerinden istenilen koca burunlu insanlar. Bugün dilenecekler o gün. Azıcık bir su ne olursunuz? Ya da su değilse de başka şu yediğiniz bir sürü nimetler var önünüz dolu, birazcık da bize diye yalvaracaklar cennetliklerden. Yani bir tavutun, işte dünyada sana hiç değer vermeyen, yanına kolay çıkılmayacak adamın yarın dilenci gibi senden yalvardığını bir düşün. Ne olur bir yudum da bana bir su ve Cennetlikler diyecekler ki, inna Allahu haramahuma alel kafirin. Suyu da diğer rızıkları da Allah kafirlere haram kıldı. Demek ki ahirette de haram var. Orada da yasaklar var. Ama kimlere? Cennetliklere değil tabii cehennemliklere. Kafir tabii dünyada kafir olarak yaşayanlara. Evet. Yani nankörlük yapanlara, Allah'ın nimetlerine dünyada şükretmeyen insanlara Allah bunları yasak kıldı diyecekler. Ve bir yudum su dahi veremeyecekler, vermeyecekler. Niye? Genellikle cezalar suç cinsindendir. Allah'ın rahmetini, su gibi rahmeti müminlere vermeyen, vermek istemeyen, onların hayat kaynağı olan Kur'an'la bağlarını koparmaya kalkanların cezaları da rahmetten uzak olmaktır. Evet. Su da rahmettir, Kur'an da rahmettir, ikisi de gökten inmiştir. Kur'an'la bağını koparan insanlara aynı rahmet olan, yine gökten inmiş e, sudan mahrumiyet var. Evet. İnsanlara, onları yasak edenlere dünyada, Kur'an'ı yasaklayanlara, Kur'an'ın istediği şekilde yaşamaya yasak koyanlara, Allah'ın nimetlerinin de ahirette Kur'an gibi nimetlerinin de yasaklanması var. Evet. Rabbim inşallah bizi razı olduğu kullarından cennetliklerden eylesin. Efendim dünyada biz cennetlik gibi yaşarsak, tercihimizi o yönden yaparsak Allah'ın yardımı da o doğrultuda olur inşallah. Dünyamızı güzelleştirmeye gayret edersek Rabbimiz ahiretimizi güzelleştirir. Dünyada zalimlerden uzak olursak ahirette de zalimlerden bizi uzaklaştırır inşallah ve yolu dost doğru ne yapmak rehber edilmek onu eğri büğrü hale getirmemek insanları Allah'ın yolundan engellemenin tam tersine o yola davet etmek cennetlik olmak için gösterilen genel esaslardan Rabbim inşallah bizi razı olduğu cennetle mükafat vereceği insanlardan eylesin o zavallı cehennemliklerden ve onların yolundan bizi uzaklaştırsın dünyada mümince yaşatsın ahirette de müminlere vereceği ödülleri inşallah versin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente esteğfiruke ve etûbü ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin.